Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orç. Merhaba, kainatın tüm renklerine ...seslerine ve titreşimlerine açık... ...Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programını e, dinliyorsunuz... ...efendim şimdi e, stüdyoda ben Derya Tolgay... ...ben Alsu Aksoy... E, ...konuğumuzu birazdan takdim edeceğim... E, ...ama öncelikle 48. <gülüyor> yayın e, dönemine başladı Açık Radyo... E, ...yani tam tamına 23 sene özgür ve bağımsız bir şekilde... Ee, ve de bizim de dördüncü yayın dönemimiz aslında. Dört oldu mu hakikaten? <gülüyor> evet. İnanılmaz. Program süremizin arttırılmasını talep ediyoruz değil mi? <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz evet. valla Açık Radyo'ya. Evet evet. <gülüyor> Öncelikle. E, şimdi ama birazcık da Açık Radyo'da da tekrar hatırlatalım. Kendi dinleyicilerimize. E, şimdi faaliyetlerinde kar amaca gütmeyen bir radyo. Destekçilerinin katkılarıyla varlığını e, sürdürüyor. Hiçbir çıkar sermaye grubuna... E, ideolojiye de bağlı değil. E, ama en önemlisi tam da bizim programımızın e, üzerine oturduğu temel çoğulcu demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel insan hak ve özgürlükleri, ilkeleri. Tabii kutluyoruz, nice 23 senelere diyoruz e, ama desteklerinizi de bekliyoruz değil mi? E, hem evet. internetten hem açık radyonun 0212 343 40, 40 numaralarından. ...destek olabilirsiniz Açık Radyo... ...arzu evet. ederseniz bizim programa... <gülüyor> ...efendim şimdi... E, ...konuğumuza geldi... ...Hera Büyüktaşçıyan stüdyomuzda... ...hoş Merhaba. geldin Hera... ...hoş bulduk... ...hoş geldin... ...şimdi seni tanıtırken... ...Facebook sayfamıza... E, ...şunları yazdık... ...işlerinde esas olarak... ...öteki... ...ve görünmeyen olanın... ...izinden giderek... ...boşluk ve görünmezlik kavramlarıyla... ...bellek, tarih, mekan ve zaman ilişkisi üzerinden yeni imgisel anlatılar oluşturmak üzere işler yapıyorsun diye e, tanışmışız. E, şimdi Galata Rum Okulu'nda bu İKSV Tasarım Bienalinin yan etkinliği e, olarak 206 odalı sessizlik büyük oda Rum yetimhanesi üzerine etütler sergisinde e, yaptığın işe de tam oturuyor galiba. Bunu söylediğimiz <gülüyor> yazdığımız metin. <gülüyor> Senin hem kuratörlüğün var burada hem de Dalgaların Dalgası ismini verdiğin çalışma var. Öncelikle harika işler, kutluyorum Çok hepinizi. Teşekkürler. Diğer e, sanatçı arkadaşlarınızın isminde sen söylemek istersen. Sergi ee, ne zaman kapanıyor? Sergiyi bu cumartesi 10 Kasım'da hmm. e, bitiyor. E, tam bir aylık bir süresi vardı. Hem sergiye paralel olarak işte aktif tutulan konuşma programları, etkinlik programları da vardı. Dolayısıyla tam bir aya sığdırdık bu çalışmayı. Göremeyenler için yani evet. son uyarı bu cumartesi. Cumartesi saat 6'ya kadar görülebilir. Mutlaka gezin, Evet. Karaköy, Karaköy, Karaköy'deki Galatam Galata University, evet, evet, evet. Şimdi yani her e, bu sergide bu yetimhane 206 odalı sessizlik sergisi aslında gerçekten e, İstanbulların belki görüp de üzerinde düşünmedikleri e, <gülüyor> bir varlık, bir kültür mirası varlığı, bir e, bir hafıza mekanı olan yetimhaneye. Ee, çok değişik açılardan e, hem belgesel hem de sanatsal bir okuma sunuyor. Bu serginin hem sen küratörlüğünü <gülüyor> yaptın hem belki de idaresini yaptın hem de bir sanatçı olarak yer aldın. Bu konsept nasıl ortaya çıktı yani bu yetimhane konsepti nasıl Hı -hı. ortaya çıktı ne yapmaya çalıştınız? Belki bunu anlatarak başlayabilirsin. Tabii. Uzun bir hikaye kuşkusuz ama... <gülüyor> Ee, i̇lk başlangıç noktası Mart ayında Europa listesine seçilmesiyle oldu. Dünyadaki 7 te tehlike altındaki kültür mirası listesine seçilmesiyle oldu. Ee, bu sürece paralel olarak Tasarım de e, konseptini belirlemişti. Okulların okulu diye bir başlığı vardı. Ve bu başlık üzerinden düşünürken e, gerçekten yetimhanenin okulların okulu denince yetimhanenin aklımıza geldiğini gördüm. Çünkü e, sadece bir hafıza mekanı değil... E, ondan öğrenilecek çok şeyin olduğu bir yapı ee, bir kültür mirası ama aynı zamanda bir toplumsal tarihi öğretebilecek bir yer. Yani geçmişten bugüne otel olmasından yetimhane olmasına ve kapanma sürecine kadar çok farklı evreleri var. Ee, ada kültürüne dair çok şey öğretebilir. Kaybolmanın ve e, kaybolmakla yaşama tutunmak arasında kalmanın ne demek olduğunu öğretebilecek bir yapı. Dolayısıyla bir öğrenme süreci var. Ee, bunu çok önemsediğim için acaba biz ondan ne öğrenebiliriz diye... Yola çıkarak bu sergiyi yapmaya karar verdik. Çok katmanlı bir öğrenme değil mi? Yani evet, hem bu evet. binanın geçirmiş olduğu anlattığın aşamalar, bir de üstelik hani Avrupa'nın tehlike altındaki yedi kültür miras listesine girmiş olmasıyla da aslında buranın nasıl korunacağı, nasıl gelecek kuşaklara nasıl tekrar devredileceği, Hı -hı. ne yapılacağı ile ilgili de ayrıca bir. ...öğrenme, bir araştırma süreci var. Bir de o katman da var aslında bu evet, işin içinde. Evet, bir yandan da tabii serginin yer aldığı mekanla olan bağlantısı da ilginç. Çünkü Galatarum da tarihsel bağlamda da... <gülüyor> ...yani yetimhane gibi zarifi, Eleni Zarifi tarafından yaptırılıyor Galatarum İlkokulu. Ee, aynı şekilde 64'teki bu sürgün olayı sırasında binanın el konması... ...88'e kadar öğrencilerini bu sebepten dolayı kaybetmesi gibi bir süreci var. Dolayısıyla kader bir Birliği olan iki yapıdan bahsediyoruz. Ee, ancak Galatırum Okulu şöyle bir şey hayata bağlanabilecek kadar şanslıydı. Bir kültür me mekanı olarak şu an okul olarak işleyemese de... E, ...sanat bağlamında eğitmeye devam ediyor insanları bir noktada. Dolayısıyla yetimhaneyi onun içine taşımak... E, ...bir zamanlar içine girilmeyen bir bina gibi... E, ...bu binayı şu anki içine girilmeyen yapıyı onun içine taşımak fikri ortaya çıktı. Dolayısıyla bir binadan öğrenirken diğerinin de yaşadıklarından öğrenmek gibi bir süreç vardı. Sanki e, <gülüyor> yani bugüne kadar böyle gelmiş... İyi ki diyeceğimiz bir durum var mı çünkü hani bu ikisinin birbirine aynı tarihlerde başlayıp birinin böyle ayakta durması evet. birinin hala çırpınıyor olması evet, ama hemen. orada bize bambaşka şeyler anlatıyor şimdi Galata Rum Okulu'na. Göre bakarsak evet. orada hiç e, kullanılmamış o günden Amerikalılan bir muazzam Mutfak var. Hı hı. İşte e, piyanoyu görebiliyoruz. E, hiç dokunulmamış. Hiç yani dokunulmadığı günden evet. bu yana. Evet. Zamanın dondurulduğu bir şey var. Gerçekten yetimhaneden evet. öğrenmek durumunu da bize şu anda hı. varlığıyla veriyor. Yani. Evet. Evet. Çok evet. bu da acayip büyük bir değer gibi. Sanki şu andaki hali evet, daha. Yani Özellikle otel bir otel sonunda. yapıldığını düşünebiliriz. Yani geçmişte böyle teşebbüsler hı. olmuş değil mi? Otel yapılsaydı şimdi hmm. hiç bu izleri şey yapamayacaktık konuşamayacaktık evet, üzerinde evet bir noktada o yüzden de aslında etüt etme kavramı hmm. üzerinden ilerletmek istedik çünkü bir yandan çok az yazılı tarih var üzerinde yani Akilas, Milas ve e, okulun eski müdürlerinden Marika Hacu ki bu proje başlamadan bir ay önce vefat etti hmm. o da e, onun gibi çok az yazan çizen olmuş konuyu ne bir tez yazılmış üzerine yani mimarlık tarihçileri valori çalışırken mutlaka yer vermişler ama dolayısıyla çok kesin bilgilerin olmadığı çok zor bir araştırma süreci de oldu o yüzden o de etüt ederek bir meseleyi bir binayı etüt etmek yani bir doktorun e, hastasını etüt ettiği gibi bir noktada aslında yani tetkik ettiği gibi dolayısıyla bir katta bütün bu bilgilerle etüt ederken diğer tarafta da duygusal bağlamda bir etüt etme var yani sanatçıların eserleriyle olduğu gibi örneğin Ali Kazma'nın filmi var. Çeperden içe doğru bir giriş var onun filminde. Özellikle mekan hafızası ve e, yani mekanın aurasını çok iyi çalışan bir sanatçı. Şu an insanlar yok belki binada ama farklı organizmalar var. Bir örümceğin detayına kadar çekmiş örneğin. Çok farklı öğrencilerin bıraktığı izler üzerinden ilerlemiş. Dilek Winchester binadaki sesleri kaydederek içine taşıdı. Tamamıyla o binayı buraya taşımış oldu. ...öğrencilerin bazı anılarını taşımış oldu. Diğer taraftan Murat Germen'in fotoğrafları çok önemliydi sergide. Çünkü bir kere boyut meselesini de binanın içine taşımış oldu. Çünkü devasa bir yapıdan söz ediyoruz bildiğiniz gibi. Ee, hangi yaşta olursanız olun önünde karınca kadar kalıyorsunuz. Bir noktada çocuk oluyoruz hepimiz. Aslında öğrenicilik süreci belki biraz onunla da bağlanıyor olabilir. Boyut ve gerçeklik evet. kavramlarıyla. Evet çünkü orada boyut dediğin düşün çocuklar için ne kadar devasa bir boyut. Onun herhalde psikolojik boyutları da vardır. Evet, çünkü Akilas evet. Bey'le de e, yapılan e, bizim yaptığımız e, Asusen'de moderatördün ya orada. Bir panel yapmıştık. Panel yapmıştık. E, her Splendiköten'inde. E, konuşmacılar her içerisindeydi. Oradaydı, evet. O başka bir boyuttan baktıydı. Çocukların yaşadığı bu büyük e, binanın içindeki bir de travma var. Bunları da belki biz de yetimhaneden öğrenmeye devam edeceğiz. Ee, belki yetimhane serisi yapacağız. Hı hı. Çünkü gerçekten öğreniyoruz. Evet. Öğrenmeye devam Buna ediyoruz. Buna benzer bir anekdotu Dilek Winchester kendi eserinde de taşıdı. Hı hı. Akilas Milas'ın Büyük Ada kitabında da Kriton Dinçmen'in bir yazısından bir alıntı var. Bina o kadar büyük ki bazı... Tabii bir, e, Biliyorsunuzdur binanın sadece iki katında yaşıyor çocuklar. Çünkü 150 çocukla bina açılıyor. Daha sonra sayılar artıyor ama üst katlar aslında tamamıyla yıkık vaziyette olduğu için iki katta barınılıyor. Ee, ama bazı çocuklar aykırı olan çocuklar üst katlara kaçıyor ve bina o kadar büyük ki bulamıyorlar çocukları. Yukarıdaki vahşiler diye geçiyor kitabında. Dilek de buna işaret etmişti. Örneğin merdivenin başına yemek bırakıyorlar sonra ertesi gün o tabaklar boşalmış oluyor bir şekilde yemek yenmiş ama nerede oldukları belli değil hala o evet. kadar büyük bir binadan bahsediyoruz. Evet aslında e, yani tabii bu yetimhanenin bilinmiyor olması yani aslında bu sergiyi e, çok sayıda insan şimdi geziyor. İstanbul kamuoyunda bu yetimhane hakikaten böyle belki bir hayalet gibi yani adaya gidenler belki adanın yakınından geçenler belki uzaktan görüyorlar ama... ...hiç de e, bilinen bir şey değil <gülüyor> yetimhane neymiş, ne olmuş, niye yapılmış yani ilk defa belki bu e, tehlike altındaki mirası alınınca böyle bir e, merak ortaya çıktı belki... <gülüyor> Ve şimdi buradan evet ne öğreneceğiz öğrenmemiz gereken aslında çok zor e, konular var burada. Hı hı. Yani işte bir e, İstanbul'un belki çok milletli çok kültürlü e, Osmanlı'dan devraldığı bu e, çok kültürlü yapısına ne oldu? Hı hı. E, bu çocuklara ne oldu? İşte demin sizin hı hı. konuştuğunuz yani küçücük hı hı. çocuklar nasıl hı hı. yaşadılar ne oldu orada neler öğrendiler hı hı. Bu yetimhane meselesi zaten nedir yani hı hı. böyle çünkü Osmanlı'dan hakikaten son dönemden gelen çok sayıda yetimhane var bunları evet. kimler desteklemiş hı hı. ne tür kurumlarmış bunlar niye bu kadar çok yetimhane varmış. Hı hı. Bugün bu yetimhaneler nasıl? Evet. Değil mi? Ee, beş bin küsür beş bin, öğrencisi evet. olmuş. Hı hı hı. Sonra evet. niye işte boşaltılmış? Altmış dörtte ne olmuş? Değil mi? Evet. evet. Esasında yetimhane ilk başta Balıklı Rum Hastanesi'nin olduğu yerde bir binadaymış. Ancak o dönemlerde 1800'lerin ortalarında savaş dönemi olduğu için sayılar giderek artıyor. ...yetimlerin ve bir noktada bina yetmemeye başlıyor. Dolayısıyla e, Singros o dönemin e, zenginlerinden birisi... ...Zarifi ailesin gibi e, bir bina arayışına geçiyorlar. E, ancak o dönemde 1897'de Valori bu binayı yapıyor. Üç yıl içerisinde satışa çıkıyor. Otel ve kasino olarak yapıldığı için Osmanlı hükümeti izin vermiyor... ...ruhsat vermeye e, ve çok... E, Ucuz bir paraya esasında bina satılıyor Ve Eleni Zarifi binayı satın alıyor O yüzden de yetimlerin anası diye geçer 1903'te de 150 çocukla açılıyor Ta ki 1. Dünya Savaşı'na kadar oluyor Az önce bahsettiğiniz aslında o yetimlere ne oluyor Bir Aslında sadece bir yetimhane değil bir hmm. şey okulu Meslek okulu aslında orası Hatta sadece yetimler de yok Ekonomik seviyesi düşük gelirli olan ailelerin çocukları var. Bakamıyor çocuğuna ve oraya yolluyor. Adalı öyle bir sürü aile var aslında. Bazıları var Ama para verip giriyorlar. Hı. Çünkü kolej seviyesinde olduğu da söyleniliyor. Ee, yani patrikhaneden bulduğum bazı makbuzlarda yazıyordu mesela. Aslında zengin bir ailenin çocuğu. Ama ailesi hem disiplin öğrensin diye hem de bir kolej olarak görüldüğü için oraya da veriliyor. Böyle bir örnekler hı. de var. ...sonra Birinci Dünya Savaşı başlayınca Kuleli Askeri Okulu binayı boşaltıyor. Onlardan sonrasında Almanlar bir dönem karargah olarak kullanıyor. Daha sonra Beyaz Ruslar, adalarda da oldukları bir dönem var biliyorsunuz. Binada saklanıyorlar ve o dönemden aslında hasar başlıyor. Yani zemin tahtaları sökülüp yakılıyor... ...çocuklar geri geldiklerinde 1930'ların sonları artık tamamıyla harap bir bina aslında alıyorlar geri. Ve sonra 50'lere doğru eğitim devam ediyor. Çok sert bir eğitim var bu arada. ilk başta erkeklerle başlanıyor. Sonra kız çocukları da geliyor. Ama bu Birinci Dünya Savaşı politikalarının olduğu dönem... ...Türkiye'deki Osmanlı hükümetinin az önce bahsettiğiniz gibi... Yetim sayısı artıyor. Arttığı gibi de farklı şehirlerden de bu bilançolar giderek yükseliyor. Mübadeleden sonra çok fazla gelen var örneğin. Bu mektuplarda mesela işte Konya Metropoliti beş çocuğun okula girmesini talep ediyor diye bir mektup var. Bunun gibi binlerce mektup var. Yani Patrikhanenin arşivlerinde vardı. O zaman yani şöyle sonrasında da Türkiye Cumhuriyeti'nin... E, ...tarihi süreci geçirdiği tüm şeyi... ...bu binada okuyabiliyoruz... Evet. ...görebiliyoruz. Esasında Çünkü... ama... ...müdüriyet olarak da en iyi olduğu dönem... ...yani altın çağı diye geçiyor... ...1950'ler. Hmm. E, Hristos Mavro Fridis ve o dönem... E, ...o okul müdürü... ...ve o dönemki e, şey, öğretmenler... ...tamamiyle çok farklı reformlar... ...yapıyorlar. Hmm. Öncelikle... ...yetimleri topluma hazırlayabilmek için... ...yani toplum kendileriyle barışık... ...bireyler olabilmeleri için... Onlara sosyal aktivitelere sokuyorlar, saç kesimi yasaklanıyor, bit tozu yasaklanıyor, normal kıyafet giymeye başlıyorlar, kız erkek karışık oluyor. Dolayısıyla ev gibi görüyorlar orayı, o dönemi yaşayanlar öyle anlatıyor. Aslında bir marjinal bir kurumdan bahsetmiyoruz. Tam evet. da aslında Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in 60'lı yıllarına kadar hı hı. gerek yani sosyal bir e, sorumluluğu yerine getirmek yani yetimlere bakmak ama aynı zamanda da eğiterek ve topluma kazandırarak dediğin gibi aslında bu tür yenilikçi fikirleri de uygulamaya çalışarak çok merkezi bir kurumdan bahsediyoruz. Evet. Bütün yani sistemin bir parçası olup o sistemi ilerletmek isteyen hı hı. değil mi e, bu reform düşüncesiyle aslında çok önemli katkılar yapmaya çalışan Hı -hı. bir kurumdan evet. bahsediyoruz. Bu yönlerini de aslında bilmiyoruz. Meslek Hı -hı. okulu aynı zamanda. Hı -hı. Az önce demiştim. Söylemeyi unuttum. 1910'lar döneminde şey kunduracılık, marangozluk, Hı -hı. terzihanesi var. Bütün bu meslekler öğretiliyor. Sonra ellilerde mesela bazıları var. İşte oğlanlar yazın birilerinin yanına, meslek sahiplerinin yanına işe veriliyorlar. Mesela Diamandis Arvanetidis var. Sergide de anlatıyor. Okul... İki sene yetim olarak binada yaşamış. E, o mesela yazın Cağaloğlu'nda e, mürekkep karmak için e, gidermiş bütün matbaalara ve şimdi Atina'nın en büyük matbaalarından birine sahip şu an Arvanitidis hmm. matbaası. Aa, evet. <gülüyor> Ve çoğu o dönemi yaşamış olanlar hayatlarında çok muvaffak olabilmiş insanlar olmuşlar bir noktada. Hayata daha çok bağlanmışlar. Evet. Ya bina gibi aslında. Evet bir öğrenme Şimdi, tam da dediğin gibi yani öre, öre, öğrenmenin öğrenim evet. mekanı. Yani çünkü bu bina işte Lozan'dan 120 bin nüfus gibi bir şey Rumlar. Ama günümüze şu anda 2000 bile değiller. Hı hı. Ve bu süreci işte bu binada... E, ...görebiliyoruz tüm evet, yansımalarını... ...yetim evet. bırakılmış yan, bir, ya, bir yansımalarını... Evet. ...şimdi e, şeyi... E, ...merak ediyorum ben de... E, ...yani burada... E, ...Asu da demin söyledi... E, ...bilinmiyor yetimhane... Hı -hı. E, ...çünkü o kadar az kalmış ki... ...Rum nüfusta yani burada... ...mekansal hafıza dediğimiz şey... ...nereden geliyor ve bu... Hı -hı. E, e, yani nasıl bağ kuruyor ki bu hafıza olsun? Şu anda bağ Hı -hı. kurulacak bir durum yok esasında. İçine giremiyoruz evet. onu mu demek istiyorsun? Yani binanın içine giremiyoruz. Yani Rum nüfus yok. kendisi nüfus de yok. yaşayan nüfus yok. Şey belki yani bu kadar böyle unutulması hiç bakılmaması, hatırlanmaması insanların bilmemesi ki böyle kocaman bir Avrupa'nın en büyük ahşap Hı -hı. yapısı diyebilmemize rağmen Hı -hı. böyle bir şey mi? An, ben, yani, yani Mekan hafızası ne ha nedir? Ya Mekan hafızası dediğim şey bana göre e, e, esasında bir mekan oluşturulurken atılan bir tohumla başlar. Yani Hı -hı. bir e, binanın temellerini attığınızda aslında bir hafızasını oluşturmaya başlarsınız oraya. Bir şeye dönüşür o mekan. Farklı kimliklere de dönüşebilir. İçine giren çıkan etrafında çeperinde dolaşan ona uzaktan bakan bile olsa içine girmese de. Bir şekilde bir bağ kurar aslında bir bağ meselesidir hafıza Hı -hı. denen şey ve izle, izlerin toplamıdır aslında yani hiçbirimiz o dönemi yaşamadık belki bu sergi süresince hani içine girip çalışma vesilemiz oldu ama ondan önce çocukluğumdan beri hep uzaktan izlediğim ve merak ettiğim e, bir yapıydı ama ilginç bir şekilde belki kimlikle bağlantılı olduğunu düşünmüyorum duygusal Hı -hı. bir bağ oluşturuyorsunuz o uzakta Hı -hı. olan ve bilinmeyen olana. ...merak etmek bile bence bir bağ oluşturmaktır aslında... Hmm. ...ya yani bilmemek, bilmiyorum bir iz bırakamıyorsunuz belki ama... ...ona ulaşmak için bazı insanlar tabii şey de var... ...hani ona ulaşmak için bir öğrenme çabası gösterir... ...başka şeyler gösterir... ...bu biraz algı meselesiyle de ilişkili... ...niyet meselesiyle de ilişkili... ...yani sergiye de insanlar, gelen insanlar var... ...bazıları giriyorlar ve görmeden bakıyor, bakıp çıkıyorlar... Hmm. Hissetmiyorlar mesela bu tabi insandan insana değişecek bir şey hayata bakış meselesiyle de alakası var. Bu şeyle ilgili olabilir mi yani bir taraftan da hani bir azınlık e, yani bu burası sonuç olarak işte bir azınlığın bir yetimhanesiymiş ve bu azınlık da artık bu toplumda e, neredeyse kalmamış gibi. Dolayısıyla o azınlığın bir görünmezliği, Hı -hı. hatta görünmek istenmemesi evet, gibi unutulması, gelme de varmış, değil evet. mi? Yani bütün evet. bunlar böyle katlanarak aslında o muhteşem heybetiyle orada duran o yetimhaneyi görmemek. Hı -hı. Ya bu aslında Sadece karşı karşıya olduğumuz... Sadece onun bağ kurmak. Yani o mesela şu an bence tüketim toplumunun mekanları tüketmeyi öğretmesiyle gelen bir şey. En basiti Instagram fotoğrafçılığı denen şey. Yani yetimhanenin etrafına baktığınızda bir sürü insan merak edip gidiyor, izliyor. E bazıları var sadece bir Instagram fotoğrafını çekip gidiyor. Mesela kendini yırtıyor. İşte demirlerinden kolunu sokup fotoğrafını çekmek için ama bir bağ kurmuyor. Hmm. Sergide de öyle. Bazı insanlar hiç bakmadan fotoğraf çekip çıkıp gidiyor mesela. Hmm. E, bu bence gerçekten tüketim toplumunun getirdiği bir şey. Mekanlarla bağ kurmuyoruz. Kurmak istemiyoruz duygusal bağlar. ...bu bir Rum kimliği olsun, kendi hayat yani toplumsal bir kimliğe sahip olmasın. Bence artık o intim ilişkilerin azalmasıyla da alakası var. Şu an tamamıyla o düşünme ve hissetme kanalları kesildiği için... ...etraf tarafta yaşananlardan dolayı... Evet, ...İstanbul'un bağ... dönüştüğü şu dönüşüm... ...çünkü Baktın duygusal zaman... bağ kurunca sorumlu evet. hissediyorsunuz kendiniz... ...mekanlar bir yok oluyor. ...bir şey yapmak oluyor. istiyorsunuz. Hı -hı. O, o eğitim de giderek düşmeye başladığı için... Evet. ...bir noktada bütün o bağlar kopuyor... ...ve sadece bir şey... Bu, bu, ...arada bir araf durum kalıyor. Burada adaların sit bölgesi olması ve hala korunuyor olması... ...mekanlarla hala bağ kurabiliyor olmamız da büyük bir şans esasında değil ya mi? Korumak için uğraşıyor olmamız. Evet, Dünya evet. Mirası Adalar Girişimi olarak aslında... ...tam da böyle bir sorumluluğu alan insanlardan bahsediyoruz. Bu senin söylediğin çok önemli bir nokta bence. Yani bağ kurmak demek bir sorumluluk hissetmekle sonuçlanıyor... Hı -hı. Ee, ve o sorumluluğu da insanlar gerçekten hissetmek istemiyorlar. Çünkü o sorumluluk belki çok ağır geliyor. Çünkü kendisi belki, de olabilirdi onun yerinde. Tabii. Yani mesela bunu şöyle sergide tur verirken anlatıyorum. Murat Germen'in hmm. binanın e, drone ile çekilmiş fotoğrafını yapmıştı. E, o fotoğrafın önünde durduğumuz zaman bu binanın şu anki bilançosu olabilir. Ama bu benim de evim olabilirdi. ...x kişinin de olabilirdi, kendi hayatlarımız olabilirdi... ...bu bir bina sadece bir prototip aslında... ...ya da bir metaforik anlamda da bakmak lazım bir noktada... ...yani bu yıkım kendi hayatımızda da bir yıkım olabilir... Bina sadece bir aciliyet meselesi ve harekete geçmenin sorumluluğunu hatırlatıyor. Yani faniliğimizi hatırlatıyor en başta. <gülüyor> bu bina şu an orada var, ayakta duruyorum diyor. Hani ama yıkılmamak için de hani bir şey yapıyor. Sadece kuşların gördüğü bir bakış açısı çünkü o. Evet, tepeyden bir dronele çekmiş fotoğrafı evet. Murat Germen ve böyle bütün çatıdaki şeyleri delikteşikleri görüyoruz. Ama burada aslında şöyle bir şey de var. Burası hepimizin bir mekanı bir taraftan da yani sadece özel mülklerimiz değil o anlamda sorumluluk almak sadece kendimiz için sorumluluk almak için değil hepimizin müşterek bir değeri için Hı -hı. sorumluluk almak esas zor olan o evet. yani hepimizi buluşturup Hı -hı. oraya hep birlikte yardım etmek, ayağa kalkmasını Hı -hı. sağlamak ve oradan öğreneceğimizi açmak, paylaşmak değil Hı -hı. mi? Zor olan galiba bu. Ama bu sergi bu konuda büyük bir ...bence Hı -hı. adım attı ve bunun ...devamının Hı -hı. gelmesini açıkçası bu, bekliyorum Bu, bu sergi 10 Kasım'da ...sona eriyor. iki tane daha etkinlik ...var Hera bize onları Hı -hı. söyle Hı -hı. ama bu arada ...biz de e, bizim e, ...Dünya Mirası Adalar ...sayfamızdan e, Facebook, ...Twitter, Instagram'dan da takip ...edebilirler. Yetimhaneye ait e, ...tüm diğer e, ...hem konuşmalara hem görsellere e, iliş, Hı -hı. E, ...ulaşabilirler. Ayrıca Galata Rum Okulu'nun e, ...kendi Facebook sayfası Var. Oradan da etkinlikleri var. şey yapabilir son bitiriyoruz son sözlerini alalım heracım en başta tabii ki teşekkür ediyorum Sizin teşekkür de bütün bu çabalarınız ederiz. Bence bütün bu çabalar iyi niyetler olduğu sürece Bir şekilde bir yerini bulacaktır Sadece şartlar çok zor ve Vazgeçmeden devam etmek gerekiyor o sürdürülebilirlik meselesi çok önemli Çok teşekkürler iki etkinliğini de hemen ha, söyle Tabii perşembe günü Ferhan Özen'in bir konuşması var Daha doğrusu okuması Hı. var Tramvalar ve nostalji kavramının kavramı üzerine Odaklanıyor Son konuşmada 10 Kasım'da filantropi üzerine Ayşe Özil, Foti Benli Nikolaus Uzunoğlu ve Eva Şarlak da moderatörlüğünü yapıyor. Harika, kaçırmayacağız. <gülüyor> Şimdi Büyük Adar Yetmanesi'nden yola çıkarak ürettikleri eserler ile dağılmakta olan bir tarihe ışık tutup sözlü tanıklıklar, yazılı ve görsel belgelerin yer aldığı serginin kuratörlüğünü yapan Hera Büyük Taşçıyan konuğumuzdu. Çok teşekkür ederiz ben teşekkür Hera tekrardan. Ederim. Haftaya yeni bir konu ve konukla e, buluşacağız. Bu seriyi devam ettiriyoruz değil mi Aslı? Evet, inşallah <gülüyor> Hera'nın desteğiyle. <gülüyor> ama, ama gündüz bazı bir sözüyle bitirelim izin verirseniz. E, o da panelle katılmıştı. Orada ben de moderatörünü yapmıştım. Çok etkilenmiştim çıkardığı sözden. Devletlerin, bayrakların ve dinlerin yetimi, iki devletin, iki dinin yetimi, yetimhane binası bir an önce... Kurtarılması dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın adalar hepimizin. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dünya Mirası Adalar.